119. Bölüm Küçük Abdullah rahmetli Rukayı Hanım'ın yadigarıydı. Annesinin genç yaşta vefatından sonra bir zaman boynu bükük dolaşan bu yavru, bir gün teyzesi Ümmü Gülsüm'ü karşısında bulmuş, yanaklarına kondurulan öpücüklerden sonra artık senin annen ben olacağım canım dediğini duymuştu. Teyze, annenin bıraktığı yeri doldurabilir miydi? Çok zor. Ama yine çok zor olan bir şey varsa, Ümmü gözüm teyzesi gibi bir üvey annenin bulunamayacağıydı. Abdullah onu yine teyze olarak görecek, fakat annesinden gördüğü şefkat ve sevgiyi onda da bulacaktı. Bir gün Abdullah oynarken, ansızın hücum eden bir horozun çarpışıyla yere yıkıldı. Feryadını yetişenler yüzü gözü kan içinde bir haldeyken kurtarabildiler. Eve getirildiği zaman yavru perişan bir durumdaydı. Abdullah'ın durumunun iyi olmaması üzerine Ümmü Gülsüm babasına haber gönderdi. Serveri Envia efendimiz önemli bir meseleden dolayı gelemeyeceğini bildiriyorlardı. Beren'in yüce Mevla olduğu hatırlatılıyor, Alan'ın yine o olduğu bildiriliyordu. Çocuğun durumu daha da fenalaşınca tekrar haber gönderildi. Bu defa Efendimiz yanında arkadaşlarından birkaçı olduğu halde geldi. Yavru ölmek üzereydi. Onu kucağına aldı. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Saat bin ubade dayanamadı. Ey Allah'ın peygamberi! Sen de mi ağlıyorsun? Halbuki sen Allah'ın peygamberisin dedi. Nebi Ekrem Efendimiz şu cevabı verdiler. Bu Allah'ın bir rahmetidir ki kullarının kalbine bırakmıştır. Allah Teala kullarından ancak merhametli olanlara merhamet eder. Ve Resulullah Efendimizin kızı çok geçmeden bir yavrusunun son nefesini verdiğini görecek, ciğeri dağlanacaktı. En sonunda İslam dinini kabul ederek umduna kavuşan Selman, Hüreyza Yahudilerinden birinin yanında, onun kölesi olarak günlerini geçiriyordu. Bulduğu fırsatları değerlendiriyor, onun yanında bir saatliğine oturmanın saadetini duyuyor, ardında namaz kılma bahtiyarlığına eriyor, tekrar işinin başına dönüyordu. O, bu gelişlerinde ailesinden ayrılırken, birkaç günlük azığını yanına alan bir insan gibi oluyordu. Görmediği, Gelemediği günlerde Efendisi'nin hayaliyle ondan duyduğu tatlı sözlerle zamanını değerlendiriyor, onunla manevi beraberliği devam ettirmeye çalışıyordu. İşinin başında ter dökerken hemen yanı başında Resulullah Efendimiz oturuyormuşçasına bir hal içinde bulunuyor, aynı odada yatıyormuş gibi uyurken, ''Allah rahatlık versin ey Selman'' demişçesine yakınında hissediyordu Efendisi'ni. Beraberliğin en güzel manasıyla devam ettirildiği bir ayrılıktı bu. Bir gün Selman, Resulullah Efendimiz'i ziyaret etti. Büyükler büyüğü Efendisi ona, sahibiyle görüşmesini ve hürriyetini elde etmek için pazarlığa girişmesini tavsiye etti. Selman sahibiyle görüştü. Adam bu teklifi kabul etti. ''Bana her biri tutmuş olmak şartıyla 300 hurma fidanı teslim edeceksin.'' Ayrıca para olarak da 40 okiyi altın dedi. Selman bu teklifi kabul etmek zorundaydı. 40 okiyi 400 dirhem demekti. Kolay bulunur şey değildi ama peygamberler İmam efendisi ona bu yolu tutmasını tavsiye buyurmuşlardı. Geldiği pazarlığı anlattı efendimize. Bu haber arkadaşlarını memnun etmişti. Kısa zamanda fidanlar hazır olacaktı. Mescitte bulunanlar her biri üçer beşer fidan vermeyi teklif etmişler. 300 sayısı hemen tamamlanmıştı. Peygamber Efendimiz Selman'a, "Hadi, fidanlar için 300 çukur kaz ve bana haber ver." Selman gitti. Yiğit adamdı. Çalışmak onu yıldırmıyordu. Kısa zamanda çukurları kazdı, hazırladı. Geldi ve haber verdi. Yüce Peygamber kalktı. Arkadaşlarıyla birlikte gitti. Hurma fidanlarının her birini kendi elleriyle dikti. Bu fidanların tutmaları beklenecek ve Yahudi onların yeşerdiğini gözleriyle görecekti. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin odasındaydı. Medineli kadınlardan birinin geldiği ve kendisiyle görüşmek istediği bildirildi. Esma diyorlardı ona, İzin verilince içeri girdi. Ya Resulallah, aybaşı hali biten kadın nasıl temizlenir, namaza nasıl başlar dedi. Hoş koku çalınmış temiz bir tutam gün alır, onunla temizlenirsin. Ben onunla nasıl temizleneceğim ya Nebiyallah? Efendimiz daha fazla açıklama yapma imkanını bulamamışlardı. Sübhanallah temizlen işte dedi. Ama ben onunla nasıl temizlenirim? Kadın son derece sattı. Efendimiz bu ifadesinden o yün parçasıyla bütün vücudunu temizleyeceği anlamını çıkarabilmişti. Bu arada Hazreti Ayşe elini uzattı ve dürttü. Esma ona baktı. Hazreti Ayşe, beri gel dedi. Esma onun yanına vardı. Artık kendi aralarında konuşuyorlardı. Kadın peygamberler imamının hanımından nasıl temizleneceğini, nasıl gusledeceğini öğrenerek ayrıldı oradan. Önce temiz bir bes yahut yün parçasıyla edep yerini temizleyecek, sonra namaz için aldığı şekilde bir abdest alacak, onun ardından da bütün vücudunu yıkayacaktı. Bu arada o, Resulullah Efendimizin son derece utangaç olduğunu, bir tek cümleyi söylerken yüzünün kızarmadığını da fark etmişti. Ümül Mesakin Hz. Zeynep'in Vefatı Ramazan ayının ilk günlerinde saadet tacını giyen, müminlerin annesi olma şerefine ulaşan Zeynep binti Huzeyme henüz evliliğinin üçüncü ayını dolduramadan hastalandı. Günler geçti, fakat hastalık geçmedi. Sanki vücudunu yatağa yapıştıran, artık yatman gerekiyor, kalkman değil diyen çeşitten bir hastalıktı bu. Henüz otuz yaşlarında bulunan Hazreti Zeynep, Kurban Bayramı'nın yapıldığı zilhicce ayında, Kainatın en şerefli hanesinden kurban olarak dergah-ı takdir kaleminin ezelde yazdığı ferman ölüm meleğine ulaştı. Onun vazifesi bu emri yerine getirmekten ibaretti. Canı alınacak olan peygamberler imam efendimizin hanımı da olsa henüz üç aylık evide de bulunsa sonuç değişmeyecekti. Kendisini döne dolaşa sultanı enbiya'ya eş yapan takdire razı olan Hazreti Zeynep, Aynı takdirin ileride yine kavuşmak üzere dünyadan ayrılmasına dair çıkardığı hükmede seve seve razı olacaktı. Kendisini karşılamak üzere gelen ve ''Biz senin dünyada ve ahirette dostlarınız, canının arzu ettiği, gönlünün istediği her şey sana aittir. Mağfireti sonsuz, merhameti hudutsuz olan Rabbinin ziyafetine buyur.'' diyen meleklerin eşliğinde dünya hayatını terk etti. zevcat-ı tahirat için hazırlanan yüce makamlara ulaştı. Böylece peygamber hanımlarından Efendimiz, hayattayken ecel çerbetini içen ikinci hanım oluyordu, Hazreti Zeynep binti Huzeyme. <Gülüyor> Müslüman olmadan evvelki hayatında da fakirlere, biçarelere yardım elini uzatmasıyla tanınmış, ve çevresindeki insanlar tarafından Ümül Mesakin, yani bir çarilerin anası anlamına gelen bir lakapla anılır olmuştu. Ardında tertemiz hatıralar ve samimi sevgiler bırakarak gitmişti. Onun gerçek manasıyla müminlerin annesi olmaya layık özellikler taşıdığına şahitlik edecek pek çok insan vardı. Bunların hepsinin ötesinde onu kendi arzusuyla hayat arkadaşı olarak tercih eden Resulullah Efendimiz ondan razı ve hoşnuttu. Kocası kendisinden razı olduğu halde ölen kadın hakkında Efendimizin verdiği müjde ilk olarak ona ve Hazreti Hatice'ye ulaşacak ve kendileri cennet hanımlar içerisinde Resulullah Efendimizin razı olduğu halde dünyayı terk eden zevceler olarak müstesna bir yer tutacaklardı. Müminler onu, Baki mezarlığındaki kazıkları bir kabre indirdiler. Bu kabir melekler tarafından özel olarak bir cennet bahçesi haline getirilmiş. Peygamberler sultanının hanımına layık şekilde bezenmişti. Burası onun cesedi için ebedi istirahatgah olacak, aziz ruhuysa Yüce Mevla'nın konu olmak üzere yücelerin yücesi alemlere kanat açacaktı. Düşkünlere yardımı vazgeçilmez bir vazife olarak emreden yüce Mevla, düşkünler anası olan ve peygamberinin özel bir emaneti olarak kendine kavuşan Zeynep Hanıma zatı ihadiyetine layık ikramlar yapmazsa başka ne yapardı? Dünyadan peygamberinin hanımı olduğunu bile doğru dürüst anlayamadan ayrılmış olmanın acısını burada göreceği sonsuz ikram karşılayacaktı. Hazreti Zeynep'in daha önce Abdullah bin Cahş'la nikahlı olduğu ve Uhud Harbi'nden sonra 4. sene sonunda evlenip 5. yılda vefat ettiği rivayeti de vardır. Ümmü Seleme validemizin Resulullah Efendimiz beni vefat eden Zeynep binti Huzeymen'in odasına nakletti şeklindeki rivayeti doğruysa bizim burada verdiğimiz tarih doğrudur ve zaman Hz. Zeynep'in peygamberimizden evvel Ubeyde bin ile evli olduğu anlaşılır. Ubeyde bilindiği gibi Bedir Harbi'ne ilk çıkan üç kişiden biriydi. Bir Hasta Ziyareti Ümmi sahip hastalanmıştı. Bazen bir titreme geliyor, bütün vücudunu sarıyor, sarsıyordu. Daha sonra bastıran bir ateş onu fırına girmişçesine yakıp kavuruyordu. Onun yatağa düştüğü haberi büyükler büyüğü efendimize ulaştığı zaman yanına aldığı birkaç arkadaşıyla birlikte ziyaretine gitti. Geçmiş olsun ey ümmü sahip. Neler oluyor? Titreme mi tutuyor? Kadın bitkin bir sesle cevap verdi. Rumaya tutuldum. Allah belasını versin böyle hastalığın. Hastalığa sövme ey ümmü sahip. Çünkü ocağa giren ve yanan demirin pisliğini o ocak nasıl temizlerse, hastalık da insanoğlunun günahlarını silip süpürür. Ümmü sahip Hastalanılı beri ibadetlerini doğru dürüst yapamamanın üzüntüsüyle yanıp kavrulurken, önce serveri enbiya efendimizin ziyaretiyle bir ferahlık duymuşlar. Daha sonra hastalığında ayrı bir bağışlanma sebebi olduğunu öğrenmişti. Ziyarete gelenler, peygamber efendimizin, mümine eziyet veren bir diken batsa veya daha büyük bir musibet gelse, Allah Teala onu bir derece yükseltir. Yahut bir kusurunu siler buyurduğunu duyurmuşlardı. Bu ziyaret Ümmi Sahip için Allah Teala'nın bir rahmeti ve ihsanıydı. Yüce Mevla ona özel manada değer vermiş olmalıydı ki alemlere rahmet olan peygamberini ziyaret için göndermiş, geçmiş olsun dedirtmişti. Bu ziyaret müminlere efendimizin şu mübarek sözlerini hatırlattı. Kıyamet günü olduğunda yüce Allah hesaba çektiği kuluyla şöyle konuşur. Ey Adem oğlu ''Hastalandım, beni ziyaret etmedin. Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret ederim? Sen Rabbül Aleminsin.'' ''Firan kulum hastalandı da onun ziyaretine gitmedin. Bilmedin mi onu ziyaret ettiğin takdirde beni de benim rızamı onun yanında bulacağını?'' ''Ve ey Ademoğlu, senden karnımı doyurmanı istedim doyurmadın. Ya Rabbi, ben seni nasıl doyururum? Sen Rabbül Aleminsin.'' Filan kolum senden karnını doyurmanı istedi de doyurmadın. Bilmedin mi onu doyurduğun takdirde o yedirdiğin yemeğin karşılığını benim yanımda bulacağını? Ve ey Adem oğlu, senden su istedim bana su vermedin. Ey Rabbim, sen Rabül Aleminken ben sana nasıl su verebilirim? Filan kolum senden su istedi. Ona su vermedin. Ona suyu verseydin o suyun karşılığını burada benim yanımda bulacağını bilmedin mi? Daha sonra Resulullah Efendimizin şu mübarek sözleri de hatırlarda yer tuttu. Kim bir hastayı ziyaret ederse, cennet hurfelerinde bulunur. Cennet hurfeleri ne demektir yani bir Allah? Cennette derilmiş meyvelerdir. Efendimizin bu sözünü dinleyenler, hasta ziyaret edenlerin cennet sofralarında konuk edilecekleri neticesini çıkartabilirdi. Ümmü sahip Resulullah Efendimizi uğurlarken. Gönlüne dolan şifa ümitlerini Rahmet eserlerini hisseder gibiydi Ümmü Selemen'in vefatı Bir gün Ümmü Selemen'in dul Çocuklarının yetim kalması fermanı çıkıverdi Bu ferman derhal Ebu Selemen'in vücudunda tesirini gösterdi Gözlerde fer kalmadı Kendisini hayata bağlayan tellerin kopar hale geldiğini anlatan bir düşü düşüverdi. Yanında bulunanlar o güne kadarki tecrübeleriyle onda ölüm belirtileri gördüler. Vakit geçirmeden Resulullah Efendimiz'e haber saldılar. Büyükler büyüğü Efendimiz hiç vakit kaybetmeden yola çıktı. Yaklaşınca duyduğu feryatlar Ebu Seleme'nin vefatını haber veriyordu. Ecel gelmiş ömrü sona ermişti. Gelmesi beklenen peygamberler sultanı, kainatın efendisi de olsa verilen hüküm değişmeyecek, zaman uzamayacaktı. Uğruna her şeyini feda edeceği derecede sevdiği yüce peygamberi son bir defa daha göremeden ayrılmıştı Ebu e. Artık öte dünyaya kalıyordu görüşme. Sanki gelecek olan efendisini görebilmek ister gibi açık kalmıştı gözleri. Resulullah Efendimiz onun açık kalan gözlerini kendi elleriyle kapattı. Daha sonra feryat etmekte olan ev halkına döndü. Kendiniz için hayırdan başkasını istemeyin. Çünkü melekler sizin söylediklerinize amin demektedir. Sonra Yüce Mevla'ya yöneldi. Allah'ın Ebu Seleme'nin günahlarını bağışla. Hidayete erenler arasındaki derecesini yücelt. Ailesine, onun yerini dolduracak birini nasip et ve ey Allah'ım bizi ve onu mağfiret buyur. Onun kabrine genişlik ver, kalbini aydınlat. Ebu Seleme yıkandı, Baki kabristanında yerini aldı. Böylece Osman bin Muaz'dan sonra peygamberimizin süt kardeşi ve halasının oğlu olma şerefini taşıyan Ebu Seleme'de dünyaya veda etmiş bulunuyordu. Geride onu hayırla yad edecek, iyiliğinden bahsedecek, Allah'ın rahmetini dileyecek pek çok insan bırakmıştı. Tarih hicretin dördüncü senesi Rebü'yle velayının onunu gösteriyordu. Birkaç gün sonra Ümmü Seleme peygamberler Sultan Efendimizin huzuruna geldi. Ey Allah'ın peygamberi, biliyorsun Ebu Seleme öldü. Onun için nasıl dua etmemi uygun bulursun? Efendimiz bu samimi isteği şöyle cevaplandırdı. Şöyle dua et, Allah'ım beni de onu da bağışla. Bana ondan daha hayırlı olanı nasip et. Ümmü Seleme büyükler büyü efendisine teşekkür ederek ayrıldı. Seher vakitlerinde beş vakit namazın ardından Allah'ın yüce dergahına açılan elleri, Peygamberinin öğrettiği duayı arz etti. Yıllar boyu acı tatlı pek çok hatırayı beraberce paylaştığı hayat arkadaşının bağışlanmasını diledi. Bunun ardından da Efendisi'nin tavsiye ettiği duayı tekrarladı. Ama her dua edişinde rahmetli Ebu Seleme'nin vefalı bir eşi olarak, benim için Ebu Seleme'den daha hayırlısı olur düşüncesi zihninden şimşek hızıyla geçti. Aydınlığa Doğru programımızın 119. bölümünü dinlediniz.